Üçüncüsü, İslam'ı bozan hususların üçüncüsü, her kim müşrikleri tekfir etmez veya onların kafir olduklarında şüphe ederse ya da onların mezhebini, yollarını, görüşlerini doğrularsa, yani doğru olarak görürse kafir olur. Tekrarlıyorum. Üçüncüsü, her kim müşrikleri tekfir etmez, yani kafir olduklarını söylemez. Veya onların kafir olduklarında şüphe ederse ya da onların mezhebini, yollarını, görüşlerini doğrularsa, doğru olarak görürse kafir olur diyor. Rahimeullah. Evet. Bu şeyhin zikretmiş olduğu İslam bozan usullarının üçüncüsüdür. Ee, bunun e, küfür olmasının sebebi şudur kardeşler. Şimdi e, şerhde izlediğimiz usul bu zaten. Ne yapıyoruz? Önce şeyhin zikrettiği İslam'ı bozan husustan hususu zikrediyoruz. Ondan sonra neden küfür olduğuna değiniyoruz. Önce küfür olma sebebini söylüyoruz. Ondan sonra bunu şerh etmeye, açıklamaya, tafsillendirmeye çalışıyoruz. Aynı usulle devam ederek diyoruz ki bunun küfür olmasının sebebi çok basittir. Bakın mesela müşrikleri kafir kabul etmeyen kimse ne yapmış olur? Allah'ın kelamını da peygamberinin kelamını da yalan saymış olur. Aynı şekilde müşriklerin kafir oldukları konusunda şüphe eden kimse Allah'ın ve peygamberinin müşriklerin kafir olduklarına delalet eden sözlerini tasdik etmemiz sayılır. Dolayısıyla bu küfürdür. Bu kadar basit. Yine aynı şekilde müşriklerin tuttukları yolu doğru olarak görmek Allah ve Resulünün yalanlanmasına ilaveten Allah ve Resulünün yalanlanmasının yanı sıra Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kabul etmek demektir bir küfür olma yönü de budur. Bu kadar açıktır. Neden? Çünkü böyle davranan kimse Allah bunu batıl saymış haram kılmış olduğu halde doğru kabul etmektedir. Bu da haramı ne yapmaktır? Helal etmektir. Bu da haramı helal etmek demektir. Ee, küfür olma yönü bu kadar açık ve nettir. Ee, şimdi buradan şöyle bir tavsillendirmeye başlıyoruz. O yüzden buraya dikkat edin. Bakın şimdi Allah Teala'nın veya Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem gerek kim olduklarını bizzat belirtelek belirtelek olsun. Mesela Ebu Leheb gibi. Bu bir. Veya Yahudi ve Hristiyan grupları gibi genel ifadelerle kafir olduklarını söyledikleri müşrikler olsun. Veya işte asıl kafirlerden olup Resulullah'ın kendilerine karşı koyduğu kimseleri Kimseler olsun veya selef imamlarının anlayışına göre kitap ve sünnetin delaletiyle kafir olduğu kesin olan kimseler olsun. işte bunları kafir görmeyen kimse kafirdir. Bakın bu e, teferruat ve taksimat çok önemli kardeşler. Buraya yakalayacağız. Meselenin tabir sahihse lübbüdür yani özüdür. Te kafirleri kafir görmeyen kafirdir. Bu bir kaydedir. Yani bu bir İslam'da doğru bir olgudur. Ancak bu nedir? Bakın bu kimseler bir ya Allah ve peygamberinin gerek kim olduklarını bizzat belirterek mesela Ebu Leheb gibi dedik ve gerekse de Yahudi ve Hristiyan grupları gibi genel ifadelerle Ebu Leheb mesela özel ifade Ebu Leheb Ebu Cehil mu muayyen gerekse de Yahudi ve Hristiyan gibi grup tekfirleri olsun. Veya işte asıl kafirlerden olup Resulullah'ın bizzat kendileriyle savaşmış olduğu bu maruf olan Mekke'li müşrikler olsun. Veya selef imamlarının icmasıyla, anlayışıyla kitap ve sünnetin delalet ettiği kimselerin kafir olduğu hususu olsun. İşte tüm bunları kafir görmeyen insan kafirdir. Şimdi e, ilim ehlinden mesela bazı sözler getirelim. Özellikle İbn-i Teymiye e, çok önemli ki hani ilim ehlinin de Kafirleri kafir görmeyenin kafir olduğunu söylediklerine dair. Az önce zaten naklettik Muhammed bin Abdülvehhab'ın kendi sözü. Bizzat onun sözünü nakletmiş olduk aslında. İşte Mellemi kafirilmiş şeykin evşe kifri kufrihim ev sahâmesebim her kim müşrikleri tekfir etmez ve onların kafir olduklarını şüphe ederse ya da yollarını doğrularsa kafir olur diyor. Bu açıktır. Şimdi e, İbnu Teymiyye rahimullah kafirleri kafir görmeyen Mesela hakkında diyor ki, hululculardan vesaire, batıl ehli kimselerden bahsediyor, diyor ki bu kimselerin görüşleri Hristiyanlarınkinden daha şiddetlidir. Onların görüşlerinde de Hristiyanların görüşündekinin cinsinden bir çelişki bulunmaktadır. Bu nedenle bazen hulul, bazen ittihat, bazen de vahdet görüşünü benimserler. Bu haddi zatında kendi içinde çelişkili bir ekoldür. Bu yüzden anlamadıkları konularda insanların kafalarını karıştırmaktadırlar. Bunların tamamı bakın dikkat edin sözünün noktası geliyor. Bunların tamamı her bir Müslümanın icmasıyla zahiren de batinen de küfürdür. Bu kimselerin benimsedikleri görüşün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra bu kimselerin benimsedikleri görüşlerin ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra Küfürlerinde şüphe eden kimse, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müşriklerin küfründe şüphe eden kimse gibi kafirdir diyor. fetvasında. Bu da ne söylemiş oluyor? Bunları tekfir etmeyen, bunların kü küfür olduğunu söylemeyen kafirdir. Ama bu sözü aklınıza tutun. Ee, o yüzden buraya, buraya bu noktalara tekrar değineceğiz. Önemli. O yüzden şuradan itibaren alıyorum söylemek istediklerine dikkat edin. Oraya ileride bir daha döneceğim. Bakın. Diyor ki bunların tamamı, her bir Müslümanın icmasıyla zahiren de batinen de küfür, küfürdür. Bu kimselerin benimsedikleri görüşün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra küfürlerinde şüphe eden kimse, Yahudilerin, Hristiyanların ve müşriklerin küfründe şüphe eden kimse gibi kafirdir. Tamam. Yine, yine İbn-i Teymiye Rahimallah, Sarimul Meslul'da da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünün ardından birkaç kişi dışında kalan sahabelerin hepsinin mürtet olduklarını veya genelinin fasık olduğunu söyleyen kimse hakkında diyor ki Şeyhülislam bakın bu kimsenin kafir olduğu konusunda da şüphe söz konusu değildir. Çünkü Kur'an'ın birden fazla yerde onlardan razı olduğunu, övgüyle anıldıklarını ifade eden Kur'an naslarını yalanlamış olmaktadır diyor. Hatta böyle bir kimsenin küfrü konusunda şüphe eden kimsenin kafir olduğu kesindir diyor Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah eserimül meselde. İstikamede de Bakın El İstikame'de de diyor ki Baştan sona Buna da dikkat edin bakın bu çok önemli Baştan sona e, Şey baştan sona diyorum e, Şuna dikkat edin şu sözüne e, Bu sözü de çok önemli Buna da ileride değineceğiz Az önce naklettiğim bir sözü vardı ona da dikkat edin demiştim Şimdi bakın El İstikame'de diyor ki Baştan sona tarikat şeyhlerinden Hiçbiri Baştan sona tarikat şeyhlerinden Hiçbiri hallacı Tüm söylemlerinde tasvip Etmemektedir Hatta ümmet, hallacın ya hatalı, ya günahkar, ya fasık, ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir. Nakledilen bütün bu görüşlerde isabetli olduğunu söyleyen kimse, Müslümanların icmasıyla dalalette ve hatta kafirdir. Bakın tekrarlıyorum. Nakledilen bütün bu görüşlerde isabetli olduğunu söyleyen kimse, Müslümanların icmasıyla dalalette ve hatta Kafirdir diyor Rahime Allah. İşte bütün bu sözler ve Muhammed bin Abdülhuhav'un ve diğer birçok daha alimde var bu tür ifadeler. Kafiri tekfir etmeyen kafirdir. Olgusunun dinden olduğunu, var olduğunu hatta dinen bilinmesi zaruri olan hususlar arasında yer aldığını söylerler. Yani meselenin aslı şudur kardeşler. Kafirin tekfir edilmesi tevhidin zorunluluklarındandır, gerekliliklerindendir. Neden? Çok basit. Az önce söyledik ama farklı bir yönde de baktığımızda bizim tevhidin tevhidin tabir sayısı ruhunu oluşturan mesele nedir? Şudur. Tevhidde iki şey gereklidir. Bir Allah'a iman, iki tağuta küfür. Bu kadar. Tevhid kelimesi olan La ilahe İllallah'ın anlamı da budur. Bu kadar açıktır. Ancak bütün bunlar meselenin takriri. İslam'da var olduğunun beyanı, alimlerinin indinde de mukarrar kılınmış olduğunun ...tespiti ve beyanıdır. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak... ...bu hususla ilgili... ...karıştırılan, anlaşılmayan, eksik bilinen... ...yanlış bilinen... ...ve bu nedenle de bu konuda guluvva... ...aşırılığa, batıla gidilen noktalar var. O yüzden... ...bu meseledeki tafsili... ...iyi bilmemiz gerekir. Burada çok ince, önemli... ...hayati tabir sayısı ayrıntılar var. O yüzden bu meseledeki tafsili... İyi bilmemiz gerekir. O yüzden de az önce de dedim Şeyhul bir iki e, nokta vardı. Oraya dikkat etmenizi söyledim. Şimdi onlarla da alakalı bu tavsiller aslında orada, oralarda mevcut. O yüzden kardeşler bu hususta ilgili anlaşılmayan, karıştırılan, yanlış bilinen, eksik bilinen ve guluv'a giden, bu sebeple de guluv'a gidilen noktalar var. O yüzden bu türlü guluvdan, aşırılıktan e, kendimizi soyutlayabilmemiz için veya o guluv'a aşırılığa düşmememiz için İnce olan bazı ayrıntıları, tafsilatları kaçırmamamız gerekir. Aksi takdirde farkına varmadan harici zihniyete düşeriz. Ve farkına varmadan tekfirci zihniyetine kapılmış oluruz. Bu da Allah korusun bizi bu meselede guluv'a sürüklemiş olur. Şimdi bu tafsilatları iyi bilmemiz gerekir dedik. Bakın şimdi kardeşler. <gülüyor> Maalesef kafirin kafir olduğunu söyleyip, yani e, kafire kafir demeyen e, kafirdir veya işte kafiri tekfir etmeyen kafirdir sözünü söyleyip maalesef bu konudaki tafsilat hiç e, gündeme getirilmiyor veya zikredilmiyor veya e, ön planda tutulmuyor asıl ön planda tutulması gereken bu zaten kendi indinde bir insan kafir olduktan sonra ona kafir demeyen insanlar nadirdir batıl ehli bazı gruplar var onlar da maruftur ama asıl itibariyle Kişinin kendi indinde bir insan kafir olduğu zaman zaten o tekfir ediliyor. Bunda bir sorun yok. Dediğim bazı gruplar kimseler istisna. O yüzden bakın. Maalesef bu konuda tafsilata gidilmediği için bu harici zihniyetin insanların önüne dayatma olarak sürdükleri şeyi tabir sanki kabullenme gibi bir şey veya zorunlu olarak mecburi olarak kabullenme gibi bir bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Altında ezilme gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun sebebi bu türlü tavsil, tavsilatların bilinmemesi veya yanlış bilmesi veya eksik bilmesi veya hiç gündem edilmemesi şeklinde çeşitli sebeplere sebeplerden dolayıdır. Bakın şimdi kardeşler tavsil şudur. Evet. Küfreden bir kimsenin durumu hakkında şu iki şeyden birisi söz konusudur. Küfreden bir insan düşünün. Bunun böyle bir kimsenin bu durumu hakkında şu iki şeyden birisi söz konusudur. Bir, ya bu kişi Yahudi, Hristiyan, işte Budist veya diğerleri gibi asli kafirlerdir, asli itibarıyla kafirdir. Hani Müslüman oldu da sonradan kendinde kendinden küfür bir şey sadır oldu değil. Asli kafirlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki bu küfreden kişi şu iki durumdan birisi söz konusudur bu kimse hakkında. Bir. Ya bu kişi Yahudi gibi, Hristiyan gibi, Budist gibi veya işte diğerleri gibi asli kafirlerdir. Bunların kafir oldukları zaten ortadadır ve açıktır. Her kim de bu asli kafirleri, bakın kastettiğimiz kim? Asli kafirler. Her kim bu asli kafirleri tekfir etmezse veya kafir olduklarında şüphe ederse veya da yollarını doğru olarak görürse kafir olur. Yani Hristiyan hak olabilir şüphesi. Veya onlar kafir demiyorum, kafir değildir. Ben onları tekfir etmiyorum gibi. Asli kafirlerdir bunlar. İşte o zaman bunları tekfir etmeyen kafirdir. Onların kafir olduklarında şüphe ederse, yollarını doğrularsa kafirdir. Bu insan işte Muhammed İbni Abdülvahab'ın, şeyhin söylemiş olduğu İslam'ı bozan bu hususu yapmış olur. İki, ya da bu insan asli kafir değil de Müslümandır ama ke sonradan kendisinden İslam'ı bozan bir şey sadır olmuştur. Ve hala da kendisini Müslüman diye iddia ediyordur, Müslüman olduğunu söylüyordur. Yani asli itibariyle Müslümandır, sonradan kendisinden İslam'ı bozan bir şey sadır olmuştur. Ve halen Müslüman olduğunu iddia ediyordur bu kimse. Şimdi bakın eğer bulaştığı bu küfri veya şirki bu şeyin İslam'ı bozan bir şey olduğu açık bir şeyse bu kişinin bulaştığı bu küfri şeyin, şirki şeyin İslam'ı bozan bir şey olduğu açık bir şeyse ve ümmet tarafından İslam'ı bozan bir şey olduğuna dair icma varsa mesela işte peygamberle alay etmek gibi vesaire Böyle bir kimseyi tekfir etmekten kaçınan kimsenin durumunda da iki şey söz konusudur. Anladık mı? O zaman küfür sadır olan kimsenin iki durumu var. Ya kimse bu kimse asli kafirdir zaten kafir. Tekfir edeceksin. Aksi takdirde kafir olursun. Ya da bu kimse asli kafir değil Müslüman ama küfür sonradan kendisinden sadır oldu. Ve bu sadır olan şey açık ve net. Ve ümmet de o kişinin o işlediği şeyin küfür olduğunda icma etmiş. İşte bu kimseyi tekfir etmekten kaçınan, tekfir etmeyen kişinin de iki durumu vardır. Bir, ya bunu tekfir etmeyen bu kişi, bunun işlediği, bu şeyin İslam'dan çıkaran bir şey olduğunu bilmiyordur. O zaman hüccet ikame edilir ve ona göre hüküm verilir. Karşı taraf Müslüman. İslam'ı bozan bir husus işledi. Ve ben böyle bir hususun İslam'ı bozduğuna dair bir nas bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla bu kimseye, bunu tekfir etmeyen kimseye hüccet ikam edilir. Bak der ki bunun yaptığı şey küfürdür. Bunun yaptığı olay böyle böyledir. Bu türlü naslara göre, alimlere göre, delillere göre vesaire bu insanın yaptığı şekilde küfürdür. hüccet ikam edilir ve ona göre hüküm verilir. Ya da o kimseyi tekfir etmeyen bu kişinin işlediği şeyin küfür olduğunu biliyordur. Küfür olduğunu biliyordur. Ama mazur olduğunu düşündüğü için tekfir etmekten kaçınıyordur. Yani tekfirin engelleri ve şartlarının yerine geldiğine inanmıyordur bu kimse hakkında. O yüzden tekfir etmiyordur. Dolayısıyla böyle bir kimse de tekfir edilmez. Anladık mı? Evet. Hızlıca toparlayayım mı? Toparmadım. Evet. Dedik ki bakın, kafiri kafir görmeyenin Kafir olduğu hususu tafsillidir. Küfreden kimsenin, bu tafsir şöyledir. Küfreden kimsenin durumu hakkında iki şeyden biri söz konusudur. Ya bu kimse Yahudi, Hristiyan, Budist diğerleri gibi asli kafirdir. Bunlar zaten dedik kafirdir. Bunlarda şüphe edilmez. Tekfir edilir bunlar. Kafir oldukları söylenir. Hatta biz ilerki e, serimizde, yani geniş şerhimizde ileride yapmayı düşündüğümüz, orada bunlara daha da tafsili değineceğiz. Bir sürü alim vardır mesela icma cizgiden. Kim Yahudu, Hristiyanlar kafir demezse kafirdir diye. Onlara çok girmeye gerek yok. Bunlar maruf şeyler. Ya asli kafirdir ya da bu kimse asli kafir değildir, Müslümandır. Ama kendisinden daha sonra İslam'ı bozan bir şey sadır olmuştur. Birileri kafalarını karıştırmış, işte şirki bir şeyi tevhid gibi göstermiş ve ona bunu işletmiş. O da tevhid sanmış bunu. Daha sonradan bunu işlemiş. Eğer bulaştığı bu şey İslam'ı bozan şeyse ve ümmet tarafından İslam'ı bozan şey olduğuna dair icma edilmişse, o zaman, o zaman, bunu tekfir etmeyen kimseye bakarız. Onu tekfir etmeyen kimsede de iki şey söz konusudur. Bir, ya onu tekfir etmeyen kimse, o kişinin işlediği küfrün, küfür bir şey olduğunu bilmiyordur, bundan dolayı tekfir etmiyordur onu, o zaman bu kişi hücret ikam edilir. Ya da, Diyordur ki evet ben X ismindeki şahsın küfür işlediğini kabul ediyorum. Yaptığı fiilin veya söylediği sözün küfür şirk olduğunu biliyorum. Ama tekfirin engelleri ve şartları onun indinde kalkmamış. Mazur olduğunu görüyor. Hücretin ikamesinin yerine getirilmemiş olduğunu veya cehalet özrü veya tevhül özrü vesaire Bir özrünün olduğunu görüyor. Bundan dolayı Tekfirine engel görüyor ve bundan dolayı tekfir etmiyorsa böyle bir kimse de tekfir edilmez. Anladık mı tafsilatı? Evet. O yüzden bakın kardeşler. Bu sözlerime dikkat edin. Harici zihniyetli bidatçı tekfircilerin kafirleri tekfir etmeyenler kafirdir sözü içerisine yükledikleri batıl anlam sizi aldatmasın kardeşler. Bunlar... Bunlar bu kimseler tahutlaşmış nefislerinin kendilerine vahyettiği batıl anlamı bu hak sözün içerisine yükleyerek insanların gözünde bunu süslemeye çalışmaktadırlar. Bunlara aldanmayın. Diyorlar ki kafiri tekfir etmeyen kafirdir. Ne demek istiyorlar aslında? Aslında onların derdi kafiri tekfir etmeyen kafirdir değil. Onlar bu sözleriyle ne demek istiyorlar aslında? Bu doğru ile hangi batıl kastediyorlar aslında yani bizim tekfir etmediklerimizi tekfir etmeyen kafirdir demek istiyorlar evet. bizim tekfir etmediklerimizi tekfir etmeyenler kafirdir demek istiyorlar o yüzden e, mesele kafirin tekfir edilmesi meselesi değil kardeşler bu bidat ehli kimselerin meselesi aslında bizim tekfir etmediklerimizi tekfir etmeyenler kafirdir meselesidir söyledikleri bunlardan ibaret o yüzden bakın bunlara bakın bu insanlara Tekfir ettikleri kimseleri, tekfir etmeyenleri ne yapıyorlar direkt? Kendi tekfir etmediklerini. Tekfir etmediğin zaman sende ne yapıyorlar direkt? Hemen tekfir ediyorlar seni. Mesela tutuyorlar bir adama, bir adamı tekfir etmiş bunlar önceden. Te tekfir ettikleri bir adamı başka birisine soruyorlar. Diyorlar ki söyle bakalım bu adam kafir mi? Diyorsun ki kafir görmüyorum veya işte kafir olup olmadığını bilmiyorum. Hemen ne diyorlar? Hemen diyorlar ki sen de kafirsin. Çünkü kafir, et, kafir demedin, kafiri tekfir etmedin. Hiç az önce zikrettiğimiz taksimatları gözettiklerini görür müsün bunların? Göremezsin. Hiçbir zaman gözetmezler. Az önce zikrettiğim taksimatları hiç gözettiklerini görür müsün? Göremezsin. Gözetmezler. Bırakın gözetmemeyi. Hiç bilmezler bile bu taksimatları zaten. O yüzden asıl itibariyle kafiri, tekfir etmeyenler kafirdir hükmü o kişinin küfrünün Kişinin indinde sabit olmasından sonradır bu olay. Bunu, bunu bilmiyorlar. Ka Bakın buraya tekrarlıyorum. Kafiri tekfir etmeyen ne zaman kafirdir? Kafiri tekfir etmeyenler kafirdir hükmü. Bir kimsenin karşı tarafın küfrünün kendi indinde sabit olmasından sonra onu tekfir etmemesidir. O zaman kafir olursun. Evet senin indinde sabittir karşı tarafın küfrü. Herhangi bir özrü yoktur. Tekfirin engelleri şartları kalkmıştır sana göre. Buna rağmen kafir görmüyorsan o zaman kafirsin. Mesela sen bir kişiyi yapmış olduğu bazı küfür veya e, küfür söz veya fiilleriyle tanıyorsundur. Ve sana göre hüccet ikamesi de yerine gelmiştir. Ve sonuç olarak da kafir olduğu neticesine varmışsındır. O zaman ne yaparsın? O zaman tekfir edersin. Ama burada bile aması var. Ama bu vardığın neticeyi başkasına dayatamazsın. ilzam edemezsin. Bakın, ben karşı tarafa bakarım. Ehliyimdir de mesela. Ehliyim, ben ilim ehliyim. Karşı tarafa bakıyorum ve küfür fiili sözü olduğuna hükmediyorum. Bu da açık ve net. Tekvirin engelleri ve şartlarının kattığını da düşünüyorum. Bakıyorum, ücret ikamı olmuş buna. Tekfirin engelleri, şartları kalkmış bana göre. İlim ya mesela. Ne yapıyorum? Bunu tekfir ediyorum. Edeceğim. Ama, ama diyoruz bakın, bu vardığım neticeyi başkasına dayatamam. Başkasına ilzam edemem. Neden? Çünkü bana göre hüccet ikamesi yerine gelmiştir. Ama o kişiye göre hüccet ikamesi yerine gelmemiş olabilir. Çünkü ona göre hüccet ikamesi yerine gelmemiştir veya o senin bu kişinin küfrüne dair bildiklerini bilmiyordur veya bu kişinin işlediği şeyin küfür bir şey olduğunu olduğunu bilmiyordur veya bu kişinin işlediği şeyin küfür bir şey olduğu tekfir, e, tekfir etmeyen e, yani e, teklif etmeyen kişinin indinde onun küfürü sabit değildir. Az önce söylediklerimi düşünün. Anladık mı kardeşler? O yüzden sen kişi hakkında sonuç olarak küfür olduğu hükmünü de varsan karşı tarafı da karşı tarafa da dayatamazsın. Sen de bunu kafir göreceksin. Çünkü senin o kişi hakkında bildiklerini bilmiyordur. Veya sana göre hücceti kâmesi yerine gelmiştir. Ona göre gelmemiştir. O yüzden bakın az önce İbn Teymiyye'nin sözlerine değindik. Dikkat ettiniz mi ne diyordu? Değineceğiz demiştik sözlerini. Ne diyordu Şeyhül İslam İbn Teymiyye? Bakın hululcuların küfründen kafir olduklarından bahsettikten sonra ne diyordu? Bakın diyordu ki, bu kimselerin benimsedikleri görüşün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra küfürlerinde şüphe eden kimse kafir olur diyordu. Yani sen onun görüşünün ne olduğunu bileceksin. Yani ben bildim o yüzden sen de onu tekfir et. Hayır. Karşı taraf da bilecek onun görüşünün ne olduğunu. Sen kendi tekfirini karşı tarafa dayatamazsın sen de tekfir et diye. O yüzden bakın alimler cümlelerini çok önemli kullanırlar kardeşler. Bizim gibi aklına an ne geliyorsa söylemezler. Önem, Özen gösterirler, seçerler özellikle bu türlü hayati konularda. Bakın dikkat ediyor musunuz muhakkik alimlerin ne kadar müthiş ifadeler kullandıklarını. Bu kimselerin diyor ki İslam. bu kimselerin benimsedikleri görüşün ne olduğunu. Ve İslam dinini bildikten sonra yani İslam dininin de o kimsenin küfrünün küfür olduğu hükmünü bildikten sonra İslam dinini bileceksin o konu hakkında ne diyor. Adam bilmiyorsa, onu tekfir etmiyorsa o zaman diyemezsin sen kafiri tekfir etmedin. O yüzden bakın Şeyhul İslam burada iki şeye vurgu yapıyor. O kimsenin görüşünün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra küfürlerinde şüphe eden diyor. Anladık mı? O yüzden karşı tarafı tekfir eden bir, tekfir etmeyen bir insan görüşünün ne olduğunu bilmiyor olabilir. Veya İslam dininin o konu hakkında ne düşündüğünü bilmiyor olabilir. O yüzden Şeyhul İslam direkt bunlar, bunları kafir görmeyen kafirdir demiyor. Görüşünün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra küfürlerinde şüphe eden kimse, Yahudi ve Hristiyanların ve müşriklerin küfründe şüphe eden kimse gibi kafirdir diyor. Bakın, ilzam söz konusu değil, dayatma söz konusu değil. Görüyor musunuz Şeyhul İslam'ın ee, sözlerini? Dayatma söz konusu değil. Sabit olma söz konusu ve bilme söz konusudur diyor Şeyhul İslam. Yine bakın, Hallaç meselesiyle alakalı söylediklerine dikkat ettiniz mi kardeşler? Az önce naklettim, dikkat edin dedim. Bakın, Hallaç meselesiyle alakalı sözlerine. Bakın, bunlar maalesef hiç bilinmiyor. Bunlar maalesef hiç bilinmiyor. Selef alimlerimizin sözleri hiç bilinmiyor kardeşler. Dikkat edilmiyor maalesef. Bakın şimdi, ne diyordu halla, Hallaç'la alakalı? Diyordu ki, dikkat edin sözlerine, baştan sona tarikat şeyhlerinden hiçbiri hallacı tüm söylemlerinde tasvip etmemektedir. Hatta ümmet, hallacın ya hatalı, ya asi, ya fasık, ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir. Nakledilen bütün bu görüşlerde isabetli olduğunu söyleyen kimse Müslümanların icmasıyla dalalette ve hatta kafirdir diyor. Görüyor musunuz Şeyhülislamın sözlerini? Bakın, neymiş? insanların ininde ya hatalı, ya asi, ya fasık, ya da kafir görenler var. Hallaca karşı hangi görüşler varmış? Ya hatalı görenler, ya asi görenler, ya fasık görenler, ya da kafir görenler var. O yüzden ne diyor? Hatta ümmet hallacı ya hatalı, ya asi, ya fasık, ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir. Şimdi bazıları kafir görüyormuş, doğru mu? Bazıları görmüyormuş. Bazıları asi görüyormuş. Bazıları fasık görüyormuş. Demek ki hepsi kafir olduğunu görmüyor veya hepsi fasık olduğunu görmüyor. Bazıları asi görüyor, bazıları fasık görüyor, bazıları kafir görüyor. Şimdi kafir görmemek, kafire ka yani kafir, görmeme, ka kafir, kafir dedi anlamına geliyor muymuş? Kafire kafir demedi anlamına geliyor muymuş? Gelmiyormuş. Anladık mı? Demek ki kafir görmemek, Kafire kafir demediği anlamına gelmiyormuş. Bakın bazıları kafir demiş hallaca bazıları dememiş. Bazıları indinde küfrü sabit olmuş bazılarına göre sabit olmamış. Yani bakın bu alimler hallaç hakkında farklı görüşlere sahip olmuşlardır. İbnü i de söylediği gibi o yüzden diyor ki ümmet ya hatalı ya asi ya fasık ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir. Bu alimler hallacı farklı görüşlere bu alimler hallacı hakkında farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Ama bunu ilzam etme dayatma söz konusu olmamıştır. Yani kafir görmeyenler hallacı kafir görmeyenler fa onu fasık görenlere ya sen nasıl fasık görürsün onu bu kafiridir dememişlerdir. Übünü teymiye de bunu ikrar ediyor bak ümmet böyle görmüştür diyor. Bir de kardeşler bakın. İbn Teymiye'nin bu sözlerinin hiç sonuna dikkat ettiniz mi? Eminim ki dikkatinizden kaçmıştır. Bakın, bunu ben sizden gerçekten kardeşlerden şikayet kardeşlerden şikayetçi olarak söylüyorum bu sözleri. Şikayetçiyim yani. Yani tabiri caizse sitem ediyorum bu hususta. Burslarda şikayetçiyim kardeşlerden. Alimlerimizin sözlerini hiç önemsemiyoruz. Bu çok açık bir şekilde ortada. Onların kullandıkları cümleleri normal cümlelermiş gibi. Sizin bizim kullandığımız sıradan cümlelermiş gibi dinliyoruz. Bakın muhakkik alimlerin kurdukları cümleler çok önemlidir kardeşler. Onlar kuracak cümlelerini ve bu cümleleri kurarken ki o kelimeleri çok özenle seçerler. Ve hangi kelimeyi seçeyim, hangi kelime yerine hangisini kullanayım cümle kurarken hangi kelimeyi öne alayım, hangi kelimeyi arkaya alayım şeklinde büyük önem gösterirler. O yüzden büyük alimler bazı öz ifadeler kullanırlar ve içlerinde çok değerli ve önemli anlamlar barındırırlar kardeşler. O yüzden bakın mesela büyük alimler, büyük alimlere bakın akideyle veya fıkıhla veya usul fıkıhla her neyse vesaire muhtasar risaleler yazarlar, özlü böyle küçük küçük muhtasar risaleler yazarlar ve kendisinden sonra gelen alimler bu kendilerinden sonra gelen alimler bu muhtasar eserleri yüzlerce sayfa şerh ederler. O kadar geniş anlamlar barındırmakta. Veya günlerce şerh ederler o küçük küçük ee, risaleleri. Ders halkalarında günlerce şerh ederler. İbri Taymiye tutmuştur, yazmıştır öyle ee, öğle ikindi arası bir risale. Aylarca onu şerh etmişlerdir. Neden çünkü muhtasar olmasına rağmen içerisinde çok geniş anlamlar barındırmaktadır kardeşler. Mesela Vasiye Risalesi en basitinden. 15-20 sayfa bir risaledir aslı Arapçası. Bakın i̇bn seyyibin bu bunu şerh etmiştir, yazıya dökülmüştür. 800 sayfa şerh etmiştir bunu. Üç asese bakın 10, 12, 13 sayfa bir şey yani. 200-300 sayfa şerh etmiş bazı alim bazı alimler, bazı ilimler günlerce ders halkasında okutulmuştur bu küçük risale. En basitinden bizim şimdi bu okuttuğumuz bu risale ne vakit İslam, Arapçası bir buçuk sayfadır. On tane İslamı bozan şeyden bahsediyor. Bakın biz günlerce şerh etmeye çalışıyoruz bu risaleyi. Çünkü alimler kardeşler peygamberlerin mirasçısıdırlar. Bakın alimler peygamberlerin miras, mirasçısıdır. Peygamber bırakmaz din dinardır hem ilim bırakır. Aleyhisselatu vesselam ne diyor? Utitu cevami al-kelim. Ben özlü sözler verildim diyor Aleyhisselatu vesselam. Yani ne diyor? Yani özlü ifadeler kullanırım ama çok anlamlar ifade eder diyor. Bu özlü sözlerim çok anlamlar ifade eder diyor. İşte alimler de peygamberimizin mirasçıları olduğu için bu husustan yani özlü sözler kullanıp da çok şey e, ifade etme hususundan nisbi olarak nasiplenmişlerdir peygamberlerin mirasçıları oldukları için. Özlü ifadeler, önemli ifadeler kullanırlar. Hatta hayati cümleler kurarlar kitaplarında. Ama biz öyle normal bir cümleymiş gibi dün biz okuyoruz hiç dikkat etmeden acaba bu sözüne ne delil getirdi? Zihnimiz sadece orada. Ne delil getirdi acaba buna? O kadar ilmi, önemli, hayati ifadeler kullanırlar ki Meselenin özü aslında kullandığı 3-4 cümle içerisindedir. O yüzden her zaman ne diyoruz? Muhakkik bu büyük alimlerini de, alimlerin kitaplarını okumak için de bir mertebe, bir zaman lazım. Günümüz alimleriyle okuyacağız, belli bir seviyeye geleceğiz. 8-10 sene ilim okuyacağız da da anca bunların kitaplarına inebilelim. Çünkü tabir sahilse biz bedevi gibi kitap okuyoruz. Çöl bedevisi gibi böyle hurra kitap okuyoruz. Yani ne okuduğumuzu, o alimlerin ne söylediklerini hiç dikkat etmiyoruz, bilmiyoruz. Bakın o yüzden bu bağlamdan dikkat edin. Bakın şimdi az önce ne diyordu? Bakın az önce o dikkatimizden kaçan kısmı değinelim. Ne diyordu az önceki cümlelerde? Diyordu ki baştan sona tarikat şehirlerinden hiçbiri hallacı tüm söylemlerinde tasvip etmemektedir. Hatta ümmet hallacın bakın ya hatalı ya asi ya fasık ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir diyordu. Biz de bunun üzerine ne demiştik? Demiştik ki hallacı ya hatalı, ya asi, ya fasık, ya kafir görenler var. Demek ki kafir görmediğin zaman kafire kafir demedin anlamına gelmiyormuş demiştik. Bu alimler hallacın hakkında farklı görüşlere sahip olmamıştır, olmuştur. Ama birbirlerini sen nasıl hallacı tekfir etmesin veya ebürü sen nasıl tekfir edersin diye kafir görmemişlerdir. Demek ki hallacın muayyen olarak kafir olduğunda ittifak var mı? Yok. Kafir olmadığında ittifak var mı? Kafir olmadığında da ittifak yok. Kafir diyenler olmuş, hatalı diyenler olmuş, fasık diyenler olmuş, asi diyenler olmuş vesaire. Bu yüzden de zaten İbn-i Teymiye Rahimeoğlu'ya burayı bu kısma hiçbir şey demiyor. Bu mı anladık. Bu kısma zaten Şeyhul İslam hiçbir şey demiyor. Burasında bir problem görüyor mu? Görmüyor. O yüzden zaten kafir görenler de diğerine sen kafirsin, sen kafir görenler de diğerine sen nasıl kafir görmezsin dememiştir ümmette. Sen nasıl onu tekfir etmedin, bak ben onu tekfir ettim dememiştir. Kendi görüşünü dayan, dayatmamıştır. Şeyhul İslam da bu noktada hiçbir sorun görmüyor. Peki sonra ne diyor Şeyhul İslam? Dersin başlarında okumuştuk. Sonra ne diyor Şeyhul İslam bu sözden sonra? İşte oraya dikkat ettik mi? Benim vurgulamak istediğim yer orası, oraya dikkat etmedik. Diyor ki bakın, nakledilen bütün bu görüşlerde isabetli olduğunu söyleyen kimse, Müslümanların icmasıyla dalalette ve hatta kafirdir. Anladık mı? Bakın o yüzden burası hayati nokta burası. O yüzden baştan sona tarikat şehirlerinden hiçbiri hallacı tüm söylemlerinde tasvip etmemektedir. Hatta ümmet hallacın ya hatalı ya asi ya fasık ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir. İttifak edilen şey ne? Bunun hatalı batıl olduğu. İhtilaf edilen şey ne? Hatasının ne olduğu? Yani küfür mü, fasıklık mı? Ama hepsinde tasvip edersen ne yapmış olursun? İşte heh, ümmetin icmasına muhalefet ettin işte o zaman kafir oldun. Biz dersin başında ne dedik? Kimleri tekfir edeceksin? Asli kafirleri tekfir edeceksin. Başka? Selefin icma ettikleri hususları tekfir edeceksin. Ümmetin icma ettiği hususlarda kafirdir diye tekfir edeceksin. O yüzden Şeyhul İslam o cümlesini bitirdikten sonra ne diyor? Nakledilen bütün bu görüşlerde hallacın isabetli olduğunu söyleyen kimse Müslümanların icmasıyla dalalette ve hatta kafirdir diyor. Bu müthiş ve ilmi sözleri görüyor musunuz kardeşler? Neden? Çünkü icmaya ters. Bak burada işte kafirdir diyor. İşte o zaman sen kafir olursun. Ama ebür alimler kimi fasık gördü, kimi kafir gördü tekfir edemezsin. Fasık göreni sen nasıl Allah'ı tekfir etmedin dayatamazsın. Veya fasık gören de sen nasıl kafir görürsün diye e, karşı tarafı tekfircilikle suçlayamaz. Ama... Bütün nakledilen bu görüşlerinde hallacın hepsinde isabetli olduğunu söyleyen ne? Müslümanların icmasıyla kafirdir. Neden? Çünkü icmaya muhalefet ediyor. İsabetli olduğu görüşünü söylemek hangi görüşe ters? Ümmetin hallacın hata ettiği görüşündeki icmasına ters. Şimdi icma nerede? Bakın buraya yakalayın. İcma nerede? İcma hallacın hatalı olduğunda. Doğru mu? bütün hatalı olduğunda ihtilaf nerede? Bu hatanın boyutunun ne derece olduğunda. Bazlarına göre bu hata küfürdür, kafirdir yani. Bazlarına göre fısıktır, bazlarına göre asiliktir. O yüzden fıskı, küfrü vesaire seçmişlerdir. Fıskı seçmiş kimi, kimi asili seçmiş, kimi fasık olduğunu seçmiş vesaire. Ama hepsinin ortak icması ne? Bu insanın mutlaka batılda olduğu. Sen gelip isabet etti dersen bu muayyen kişi hakkında hatalı olduğu icmasına ters düşersin. Ve tüm ümmetin hatalı gördüğü bu muayyen kişiye isabet etmiştir demiş olursun. Ve o batıl sözlerini doğru görerek kafir olmuş olursun. O yüzden ne diyor? Diyor ki baştan sona tarikat şehirlerinden hiçbiri havlacı tüm söylemlerini tasvip etmemektedir. Ümmet... Hatta ümmet hallacın ya hatalı ya asi ya fasık ya da kafir olduğu konusunda müttefiktir. Nakledilen bütün bu görüşlerde isabetli olduğunu söyleyen kimse Müslümanların icmasıyla daralette ve hatta kafirdir. Demek ki muayyen bir kimsenin kafir olduğu konusunda hem fikirlik söz konusuysa ne oluyormuş bu? Bağlayıcı oluyormuş. Hem fikirlik söz konusuysa bağlayıcı oluyormuş. Ama günümüzdeki miskinler tekfir ediyor kendi 3-5 kişi bir yerde toplanmış. Tekfir ediyorlar onu dayatıyorlar ümmete. Hadi şöyle bakayım kafire kafir mi değil mi? E bilmiyorum. E zaten sen kafiri kafir görmedin, kafirsin. O yüzden İbnü't-Teymiye burada bağlayıcılığı neyle söylüyor? Bu kimsenin kafir olduğu hususunda hem fikirlik söz konusu olmasıyla birlikte söylüyor. Bunun bağlayıcı olduğunu söylüyor. O zaman tekfir edeceksin. O yüzden tekfir edeceksin. Ama muayyen kişinin kafir olduğu hususunda hem fikirlik yoksa bu bağlayıcı değildir. O yüzden bazıları fasık görmüş, bazıları asi görmüşüz. Yine bakın mesela İbn-i Teymiye'nin er İbn erraziyi tekfir ettiği söyleniyor değil mi? Şimdi bunu bütün ümmete dayatabilir misin? Alimlerin çoğu errazi hakkında bu görüşe sahip değiller. Hatta bırak onu allame görenler var. O zaman bu ümmetin alimleri de kafirdir. Çünkü kafire kafir demediler mi diyeceğiz? Razı gibi bir tekfiri tavutu, zındığı, Allah düşmanını tekfir etmediler. Ya tekfir etmeyen bütün alimler kafirdir mi diyeceğiz? Görüyor musunuz? Bakın bu, bu tafsilatlara hiç gidilmiyor kardeşler. Bırakıyoruz ümmetinin ne kafiri kafir görmeyen kafirdir. Ha adam da bakıyor televizyona. Ya ben bunu tekfir etmezsem bu milletvekilini kafir olurum. Mahvolurum o zaman kafir diyeyim. Sokakta yayayım, her yere anlatayım. İşte cahil, cahil bir tanemizkin tekfirci geldi, tekfir etti. Ya ben tekfir etmesem bunların tekfir ettiklerini ben de kafir olurum. Adamlar çünkü tespit etmiş. Herhalde kesin doğrudur. Ya bu kadar basit mi bu olaylar? Dediğim gibi İbn-i Razi raziyi tekfir ettiği söylenir. Şimdi bütün ümmete dayatabilir misin bunu? İbn-i Teymiye'nin bu görüşünü. Bütün ümmete diyebilir misin? Raziyi tekfir etmeyen kafirdir. Çünkü bizde kayda var. Kafiri kafir görmeyen kafirdir. Razi de kafir olduğuna göre raziyi tekfir etmeyen kafirdir. Böyle bir kayda mı koyacağız? Dediğim gibi alimlerin çoğu bu görüşe razı değiller. Hatta onu büyük allame görenler ama çok hatalı e, bidat e, bulunan kimseler var. Ama asıl itibariyle allame, allame diyenler olmuştur. Görüşümüz onu allame diyenlerin isabet edip etmediği değil. Bizim konumuz şu. Yani onu tekfir etmeyen binlerce ilim ehli gelip gelmiştir. Şimdi tutup bunların hepsine kafire kafir demedi diye kafir mi diyeceğiz? Veya i̇bn Teymiye kalkıp i̇bn Teymi'ye kalkıp er kafirdir. Onu tekfir etmezseniz siz de kafirsiniz mi diyecek? Ki dedi midik kim bunu da? Ben raziyi tekfir ettim. Her kim bu kafiri kafir e, tekfir etmezse kafirdir mi diyecek İbn-i Teymi? O yüzden bakın ne diyordu Şeyhül İslam? Görüşünün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra. Yani İslam dininin o konu hakkında ne söylediğini bildikten sonra senin indinde sabit olmayabilir. İslam dininin o konu hakkında ne dedi? Şüphelerin vardır, teyvilin vardır. Sana göre o küfür değildir. Veya sana göre o bidat değildir. Sana göre o fısk değildir her neyse. O yüzden bakın bu sözlere dikkat edin. Görüşünün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra küfürlerinde şüphe eden demişti. Ebür cümlelerinde. Bunun da dersin başında zikretmiştim. Buna da dikkat edin demiştik. Görüşünün ne olduğunu ve İslam dinini bildikten sonra küfürlerinde şüphe eden kimse kafir olur demişti. O yüzden bakın alimlere. Bazı alimlerden bazı kimseleri muayyen tekfir edenler olmuştur. Ama bunu ümmete ilzam etmemişlerdir bu alimler. Tekfir ettikleri kimseleri ümmete dayatmamışlardır. Ve tekfir ettikleri kimseyi tekfir etmeyenleri muayyen olarak tutup de kafirsin dememişlerdir. Siz benim tekfir ettiklerimi nasıl tekfir etmezsiniz dememişlerdir. Bu kendi içtihadıdır ve o kimseyi bağlar. O yüzden hallaca kafir diyenlerin içtihadıdır onu bağlar. Ümmete ilzam etmez. Fasık diyenin de görüşü onu bağlar. Kafir diyene sen izah edemezsin. Nasıl kafir dersin? Fasık demen lazım. Hayır. İlim ehli iştahat etmiştir o görüş. Ama hepsinde isabetli olduğunu söylersen o zaman ümmete mukalevet edersin. O zaman kafir olursun. Bakın sözler taşlar nasıl yerine oturuyor. Yine mesela İmam-ı Ahmet münazaradan sonra İbn Ebi duatı kuran mahluktur meselesinde tekfir etmiştir. Ama onu tekfir etmeyenleri onun arkasından gidenleri siz kafire kafir demediniz bu yüzden kafirsiniz mi demiştir dememiştir. Hatta Cehmiye'nin çoğunu tekfir etmemiştir. Ve hepsi İbni Ebi Duat'ın arkasından gitmiştir. İmam Ahmet'in tekfir, Ahmet tekfir ettiği o İbni Ebi Duat'ın arkasından gitmiştir. Binlerce, yüz binlerce insan. Onu tekfir ettiği halde dememiştir bu insanlara. Siz kafire kafir demediniz, kafirsiniz. Kafiri tekfir etmediniz, kafirsiniz. Görüşünü dayatmamıştır. Bu onun iştahadıdır. Hatta dediğim gibi Cehmiye'nin çoğunu tekfir etmemiştir. İbni Ebi Duat'ın arkasından gidenleri tekfir etmemiştir. Hatta bırakın İbn Ebi Duat'ın arkasından giden avamları tekfir etmesini, e, etmemesini. İbn Ebi Duat'ı en çok destekleyen, koruyan, davetini yayan o zamanın halifesi Memun'u dahi tekfir etmemiştir. Hem de İmam Ahmed İbn Ebi hem de İmam Ahmed'le İbn Ebi Duat'ın münasarasını bile hazırlayan Memundur o zamanın halifesidir. Bir numaralı e, Kur'an mahluktur destekçisi. Bir numaralı Mu'tezile İbn Ebi Duat o zamanın en büyük alimlerinden. Kur'an mahluktur diyen savunanlardan, İmam Ahmed'in eziyet görünmesine vesile olanlardan. Münazarayı hazırlayan bile o zamanın halifesi memundur. Hatta müna münazara memunun önünde oluyor İbn Ebi Duat. Susuyor, cevap veremiyor. Cevap veremiyor İmam Ahmed'in şüphelerine. Cevap veremediği için İmam Ahmet'in indinde hüccetin kattığı hükmü sabit oluyor ve onu tekfir ediyor. Ama tutup bak memuna bak ben senin gözünün önünde tekfir ettim. Senin gözünün önünde bak ben e, onu susturdum, hücreti ikamesini kal, e, kaldırdım. Sen de o zaman senin de üzerinden hücret ikamesi kalkmıştır deme, demiyor. Çünkü tekfir karinelerle olur. O anki durum, hal, aynı anda iki, iki kişi varsa yanında birisinin üzerinden hücretin kalktığını diğerinden kalkmadığını tespit edebilirsin. Bu ilim ehlinin işidir. İlim ehli karinelerle e, tekfiri tayin ederler. Ben ona hükmü söyledim tak kafir bitmedi. Ayeti söyledim bak bana cevap veremedi bitmedi. Me bunu tekfir etmemiştir arkasında namaz kılmayı e söylemiştir hatta bazı miskinler diyor ki siyasetten dolayı işte bazı cehmiyeleri tekfir etmemiz. cahiller hiç bakmıyorlar ilim ehlinin tarihinin sözlerine hatta şeyhul i̇slam diyor ki bunlara rahmet okumuştur bağışlanmasını dilemiştir eğer siyasetten olsa kafirin bağışlanması dilenir mi en azından tutup dua etmezsin tamam siyasetten dolayı sesini çıkarma kafir görme ama nasıl sen onun bağışlanmasını dilersin diyor şeyhul islam demek ki tekfir etmiyorlardı bunları o yüzden bunlar tedilistir kardeşler. Tekfircilerin dayatmalarına aldanmayın. Tekfircilerin dayatmalarına aldanmayın. İmam Ahmed dediğim gibi İbnü'l-ebabudat'ın münazarasını bile hazırlayan, planlayan, memnun olduğu halde yanında onu onu tekfir etmiş, onu etmemiştir. Karinelerle olur tekfir. Ama bu, bunlar ne yapıyorlar? Hem cahiller hem de cahillikleriyle kişiler hakkında vardıkları sonuçları insanlara dayatıyorlar. Tüm ümmeti tekfir ediyorlar. Sonra da bunu insanlara davet, dayatıyorlar. Diyorlar ki söyle bakalım şunlar kafir mi? Söyle bakalım şu devlet yöneticisi kafir mi? Şu cemaat kafir mi? Şu cemaat lideri kafir mi? Şu adam kafir mi? Şu polis kafir mi? Oy veren kafir mi? Öğretmen kafir mi? Manav kafir mi? Kasap kafir mi? Domatesi kafir mi? Sonra ben direkt tekfir edemem veya bilmiyorum de hemen sen de kafirsin. Neden? Çünkü kafire kafir demedim. Sen şunu tekfir etmedin kafire kafir demeyen kafirdi o yüzden sen de kafirsin deyip ümmette adam bırakmıyorlar. Zaten 3-5 gün sonra da bir kişi hakkında ta tartışarak en son olarak sen kafir demedin sen buna kafir demedin deyip birbirlerini ne yapıyorlar en sonunda zaten? Tekfir ediyorlar. Bunları görüyoruz. En sonunda şu şunu tekfir etmedi bunu tekfir etmedi deyip artık birbirlerini tekfir etmeye başlıyorlar. Zaten dikkat edin bunlara. Hepsi birbirini tekfir ederler. Dünyada bir tek kalmış Müslüman olarak. Bakın bu tekfircilere en az 73 fırkaya ayrılmışlar. En az. 73 fırkaya ayrılmışlar. Her grup da böyle bölünmüş aralarında. Ne dediklerini kimi nasıl tekfir edeceklerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de ona göre onu tekfir etmedi ona göre onu tekfir etmedi oluyor. Sonra birbirini tekfir ediyorlar. Bakın dedi en az 73 grup, 73 fırka. Hepsi birbirini tekfir eder. Her gruba göre kendilerinden ve onlar gibi düşünen 3-5 kişiden başka yeryüzünde Müslüman yoktur. Dikkat edin bunlara. Bakın çoğunun psikolojileri bozuktur kardeşler. Vallahi dikkat edin. Bakın tekvirden dönen onlarca kardeş var. Hala da dönüyorlar elhamdülillah. Hepsinin tekvirden önceki hallerin hepsi psikolojileri bozuktu. Kendileri de ikrar ediyorlar sonradan. Zaten baktığın zaman hallerini görürsün. Dikkat edin bunlara çoğunun psikolojileri bozuk. Bakın sorun bunların kendilerini ikrar ederler bunu. Sabah uykularından gözlerini açar açmaz beyinleri otomatiğe bağlamıştır. Kafir kafir kafir hep böyle beyin sayıklar. Nefisleri tağutlaşmış artık. Hep böyle der kafir kafir böyle la ilahe illallah allahu ekber elhamdülillah elhamdülillah hiç zikir yok. Devamlı beyinleri kafir kafir kafir otomatikmen böyle bir şey olur zihinlerinde. Kafir kafir kafir kafir bu şekilde hep böyle sayıklar beyin. Sokağa çıkar kafir bakkala gider kafir bakkal. Bir insan yolda kendisine saat sorar saat kaç beyefendi der kafir der bunun içinden bu adama. Bakkala gider ekmek almaya kafirci kafir bu adam der beyin. Hep böyle sayıklar otomatiğe bağlamıştır. Evde uzanır mesela istirahat ediyordur. Aşağıdan domatesci patatesci getiriyor. Patates domates diye bağırıyor. Hemen zihin o adama derhal patatesci domatesci kafir. Otomatiğe bağlamıştır böyle beyin. Hep böyledir. Hep böyle beyin sayıklar. Sadece kendilerine bu sözü sayıklar. O yüzden çoğunun psikolojileri bozulmuştur bunların. Çoğu ailesiyle zaten akrabalarıyla çevresiyle araları bozuktur. Birbirleriyle dahil hiç kimseyle geçinemezler. Devamlı kalplerinde caiz olmayan katılık söz konusudur. Yüzlerine bakın hep haricilik karartısı inmiştir yüzlerine. O yüzden dediğimiz gibi asıl mesele kafire kafir demeyen kafirdir meselesi değil. Zaten meselenin aslında ümmette sorun yok. Sadece işte bazı cemaat, bazı gruplar cahil oldukları için meselenin aslını e, inlerinde tevhid boyutunu oturtamadıkları için bu küfre düşenler olmuştur. Onu da inkar etmiyoruz. Ama genel olarak Kişilerin indinde bir insanın küfrü sabit olduğu zaman zaten onu tekfir ediyorlar. Bunda bir sorun yok. Kişi sabit olup, sorun sabit olup olmamasında. O yüzden sorun bu, e, e, bu kaydenin nasıl yerine getirileceğinde, nasıl uygulana, uygulanabileceğindedir kardeşler. Bir kişi küfür bir söz veya amel işler, sonra ehil kişi bu kişi hakkında tekfirin şartları ve engellerini gözetir, bu şartların yerine gelip engellerinin de kalktığını görürse o zaman tekfir eder. İşte o zaman bu kişiyi tekfir etmezse kafir olur. Bunu yapan da ehil kişidir Aslında itibariyle. Ehli ehli yapacak. Sünnete göre taharet almasını bilmeyenler değil. O yüzden tekrarlıyorum burayı. Bir kişi küfür bir söz veya amel işler. Sonra ehil kişi bu kişi hakkında tekfirin şartları ve engellerini gözetir bu şartların yerine gelip engellerinin de kalktığını görürse o zaman tekfir eder. İşte o zaman bu kişi tekfir etmezse kafir olur. Ama dediğimiz gibi, burayı vurguluyorum, yine de bu içtahdını başkasına dayatamaz. Bak ben bu kişi hakkında kafir, e, ben bu kişi hakkında tekfirin şartları ve engellerini uyguladım. Ve sonuç olarak da kafir olduğu hükmüne vardım. Sen de bunu tekfir et yoksa sen de kafirsin şeklinde dayatamaz. Bu onun içtahıdır ve onu bağlar. Bakın, şu cümleme dikkat edin şimdi. Bugün George Bush'u tekfir etmeyen kafirdir. Kuralını bile, cümlesini bile kural olarak koymak batıldır. Böyle bir kimse bile tekfir edemezsin. Evet George Bush, tağut Amerika'nın başkanlığını yapmış yeryüzünün tanık olduğu en azılı tağut ve kafirlerindendir. Hidayeti yoksa Allah azze ve celle ona azabın en şiddetlisini tattırsın. Öldüğünde zaten cesedi pis pis kokup da insanlara rahatsızlık vermesin diye bir çöp kutur, e, e, çukuruna atılıp üzeri toprakla ö, örtülecek, nursuz, zavallı, alçak bir insandır. Ama adam hayatında George Bush diye birini duymamıştır. Tanımıyordur. Böyle birini tekfir etmemiştir. E, böyle birini bilmiyordur, duymamıştır. Senin gibi zındık Aydın Doğan'ın televizyonunu izleyip tanımıyordur adamı. Bilmiyordur, duymamıştır. Köyünde ibadetindedir. Yaşlı bir amcadır, teyzedir. Duymamıştır böyle bir adam. O yüzden kural olarak diyorum. Burayı vurguluyorum. Yanlış anlasın, nasılsın George Bush'u bile te tekfir etmeyen kafirdir diyemezsin. Bunu kural olarak koyamazsın. Evet her kim George Bush diye birinin varlığını bilip de ne olduğunu bilip de tekfir etmezse yeryüzünün en azılı kafirlerindendir. Bunda şüphe yok. Ama George Bush'u tekfir etmeyen kafirdir şeklinde bir kural koyamazsın. Bunu bile koyamazsın ki kaldı bunlar her önüne geleni tekfir edip sonra insanlara dayatıyorlar. O yüzden devamlı söylüyoruz. Bu tekfircilerin ne kadar cahil olduklarını ve selefin menhecinden ve fehminden uzak kimseler olduklarını bilin. Bunlar selefi değillerdir. Tekfir meselelerinde farklı düşünüyorlar ama diğer meselelerde selefiler bunlar cehalet ehli batıldır. Selefimizin alimlerimizin düşmanıdır. Ümmeti tekfir ediyorlar. Alimlerimizi batıl, hak, batıl üzerinde görüyorlar. O yüzden bunlardan uzakta alimlerimizi dinlemiyorlar. Kendi alimleri de yok zaten. O yüzden bunlar selefi değillerdir, selefin fehmini hiç bilmezler ve selefin usulünden tamamıyla gafildir. Hiç kimse bir usul kitabı okumaz bunlardan doğru düzgün, hiçbir şey bilmez. Gece gündüz tekfir meselelerinden başka hiçbir şey bilmezler, okutmazlar. O, o okuttukları tekfir meselelerinde en cahil insanlardır bunlar. O yüzden bunlara aldanmayın, bunlardan uzak durun. Bunlar batıl ehli, harici zihniyetli insanlardır. Evet inşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz meselelerimize vallahi alemlere sallallahu